Alhamdulillah, kimi hedana lıhada, vama kına lıhtedi elavlari hedan Allah, vama tevfik ve atıcami Allah bil Lah. Lıqd jaat rşulü Rabbına ablak, ala rşulüna Muhammed. Allahım cünni ala sünah. صلوا على طبيب قلوبنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم رب اعوذ بك من مزات الشياطين اعوذ بك رب ان بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا رؤوسكم وامسحوا بارجلكم الى الكعبين وان كنتم جنبا فتطهروا Allahü Alametullah, manfağın Abi al-Kur'an Al-Azim, f-barikl elana fihi, al-hamdu Llāh, Rabbil 'Alameen, f-sawfiru Llāh al-hayy al-Qayyum, hassantukum bil-hayy al ve Meclislerimizi günahlara kefaret olacak, boynları cehennemden azat ettirecek ve cennette dereceleri terfi ettirecek. Meclislere ilhak eylesin. Amin. Efendim babamız Hacı Alaedder Efendi Hazretleri Kattesallahu sirruhu kendi Kur'an keliminde o Kur'an-ı Kerim'in efendi hazretlerine verilmesini vasiyet etmişti. O Kur'an-ı Kerim'in kenarlarında çok notları var. Kendisi onları elleriyle yazmış. Tabi tefsirde o Kur'an-ı Kerim'den notlar da yazıyoruz. Orada yakında gördüm. Yani bir kağıttaki notunda orada yazdığı bir mana büyüklerin kelamlarından Celsetün hayrun min elfi haccetin bir oturuş vardır ki, bir mecliste bulunuş vardır ki, bin hacdan hayırlıdır. Bu ne demektir? Eğer diyor Mevla ile bir huzur üzere, onu da tefsir ediyor alimler, ibare yazmış Arapça, yani bir insan bir mecliste oturur ve oturduğu mecliste Allahu u Teala ile irtibatını sağlar ve Mevla'yı Gör gibi olur. Yani aklını ve kalbini ve fikrini ne yapar? Mevla'da toplar ise o oturuş bin haçtan nasıl bin haç? Gafletle yapılan bin haç. Bin tane adama haç nasip olması için bin sene yaşaması lazım. Haç senede bir kere. Bin sene yaşasa, bin, tane de, bin senede her seferinde haçça gidebilse fakat her gittiklerinde, geldiklerinde de takara makara kakara kikiri yani Arafat'ta efendim şey konserveler patlatılacak işte Arafat'ta konserve götürürler hep. İşte Mina'da kavurma, şurada efendim şey küpler, küplerin içinde güzel meyve suları bilmem neler. Ondan sonra İstanbul'da işte görüşemiyoruz diye arkadaşlar bir muhabbet edelim. Gitmiş Arafat'a, mineye, Müzdelifeye. Hiç Allah ile bir kere huzuru yok. Böyle bin tane at yapacağına diyor bir yerde oturursun da Allah'tan haberin olur. Ne demek bu? İnşallah bu meclisler çok hacca, umreye bedel ilim verecek meclisler olur. Hep sizin almanıza bakar. Çünkü bizim konuştuklarımızda Allah'ın izniyle tabi ayet hadis konuşulur. Ama yine de hisse kimindir? Dinleyenlerindir. Allah hissenizi büyük etsin. Amin. Amin. Şimdi Alimlerden sözler naklediyoruz. Naklediyle devam edeceğiz. Bu meclislere teşvik hakkında. Ondan sonra 54 farzdan kaçıncısını okuyacağız? Üçüncüsünü. Üçüncüsünü. Neydi konu? Abdest. Abdest dedi mesela. Teşvik için. Yani biz teferruata fıkkata giremeyiz. Teşvik olarak faziletini okuyacağız. Evet. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem parmağı yaralandığı zaman Mübarek parmağından kanakarken parmağına ne diyordu? Hel enti illa isba'un kaddümiti ve fi sevîl illâ Sen bir parmaksın evet biraz kana bulandın ama ne gam ki? Çünkü çektiğin Allah yolundadır. Allah yolunda olduğu zaman değil araba soyuldu, kendin canın da soyulsa, Allah yolundaysa kazancın çok ama fuzuli yerlerdeysen zararın cabası. Çünkü hiç karın yok. Niye? Allah sorar ki sana niye geldin buraya? E ya Rabbi benim işte e, şu şuyumu çaldılar, buyumu çaldılar. E bana sevap yazmayacak mı? E Mevla da sorar ki sen buraya niye geldin? Ki sevap yazayım sana. E sen eğer Allah yoluna geldiysen sevap yazar. Ama niye geldin? İşte yeni bir film çıktı da televizyonlar bir sene sonra çıkacak. Televizyonlar bir sene bekleyemem şimdiden geleyim bu filmi seyredeyim dedim sen acaba balabilir misin? Ya. Ahmed ibn Hasan Attas radıyallahu anhu buyuruyor. "Levlem tekun fi mujalaseti ssalihin illa haslete wahide lekfet." İyi insanlarla ilim meclislerinde e tabii ki kötü mecliste iyi insanlar olur mu? İlim meclisinde, zikir meclisinde kötü insanlar olur mu? Yani bunlar tezat ister. Değil mi? 13'ün. Şimdi Efendi Hazretleri büyük veli. E buna intisap edenler var bu kadar. Yüz binlerce belki bilmiyorum artık. Sayısını Allah bilir. Dünyanın neresinde, ne kadar cin vardır onu da Allah bilir. Cinlerden de olur. Bu mümkün. İsmet Garibullah Hazretleri'nin cinlerden de müritleri vardı. Efendi babanda var. Yani insanlar cinler. iki mükellefiz biz. İki alem mükellef insanlarla cinler alemiz de. Müritlerini Allah bilir, sayılarını Allah bilir. Ama e şimdi mesela bunların içerisinde birisi dedi ki işte bizim en kötü ihvanımız falan şöyle böyle bir şey diyecek yine başkalarının iyidir gibi bir şey mi diyecek ne diyecek ne yaptı ona bizde kötü olmaz dedi ha burada şimdi bizde kötü olmaz deyince ihvan içerisinde günah işleyen olmaz mı olmaz olur mu yani bu kadar insan tarikat dersi bile alsa hepimiz günahkarız yani burada günahkar değil manasında demiyor bunu ya ne diyor bir adam Allah için bir Allah dostunu sevdiyse bir adam Allah için bir alimi sevdiyse bir adam Allah için geldiyse buna kötü denmez ama niyeti Allah için değilse onun niyetiyle baş başadır bu meclisler Allah için kuruluyor gelenler de Allah için geliyor size hiçbirinize çıkarken köfte ısmarlıyorlar mı? bedava bir şey var mı kapıda da geldiniz buraya e demek ki siz Allah için geldiniz. E bu kadar adam Allah için bir araya geldiği zaman da bunlara iyi adamlar demeyeceksin de ne diyeceksin? O zaman ben de sana soracağım. Peki iyi adamlar arıyoruz. Bunların arasına gireceğiz. Nerede bulacağız bu iyi adamları? diye ben de sana adres soracağım. Sen o zaman bana hangi adresi göstereceksin? Sinema mı? Stadyum mu mu? Nereyi göstereceğim bana? Yine dönecek dolaşacak. Şey i̇şte namaz kılan, abdestli, hepsi abdestli, hepsi namazlı bir cemaat Cuma gecesi Allah'a ayet hadis Allah'ın ayetleri okunacak mecliste, e bu tabi iiler arasında olduğumuzu gösteriyor. İilerle bir araya gelmekte hiçbir e, fayda olmasa, sadece tek haslet olsa o da yeter. Ki dolu var, haftalarca daha da sayarım sayacağım. Ama bir tane olsa da yeter o da nedir? Veye cezbimim ve ulubim ve niyatim leke. وَرَفْرُهَا اِيَّاكَ اِلَى مَنَازِلِهِمْ Şimdi onlar ne yaparlar? Bu mecliste konuşulanlarla beraber senin de efendim himmetini, kalbini derdini, niyetini sana toplarlar. Yani senin aklını başına getirirler. Sen dinleyince aa bak ölüm var, ahiret var. Değil mi? Hiç mesela bugün ölüm aklına geldi mi senin? Benim geldi. Niye geldi? Cenaze arabası yanımdan geçti. Ha ne gülüyorsun? Öyle yani. Yoldan geliyoruz biz şeyden doğru Halit şeyinden. Cemalettin Uşakı Hazretlerinin önünden geçiyoruz. Yani Hazreti Haver Hazreti Abdus Sadık Hazretleri sahabenin şeyi var ya surun dibinde. Oradan geçiyoruz. Ne mezarlığı deniyor ya? Eğrikapı. Eğrikapı o yoldur orası. Aralara hep yol ya. Oradan geçtiğimiz için bugün de cenazeler oraya gömülüyordu. İki cenaze belki de vardı. Tam da bizim öğlen namazından çıkmışlar cenaze gelmiş. Biz de oradan geçerken e, ölüm aklıma geldi. E kefa bil mevti Vaiz olarak ölüm yeter. Bu ölümden devamlı bahsetmek lazım. Velakin tabii jip'ler, son model bilmem neler artık iniyorlar herkes. Cenazeyi gömmeye gelmişler. Yani belki de cenazede olan benim kadar cenazeden ibret almış olmayabilir. Ben yoldan geçerken bile Hemen bir moralim bozuldu. Ne demek moralim bozuldu? Dünyadan soğuyorum. Size de öyle olması lazım. Bazısına hiç fark etmez. Yeşil arabamı görmüş, siyah arabamı görmüş eşittir. Hiç. Halbuki insana düşündürüyor. Bak ahiret var bu adam gitti şimdi. Zengin miydi, fakir miydi, ameli neydi, namazlı mıydı, abdestli miydi, imanlı mı öldü, imansız mı öldü, bu adam ne cevap verecek? Biz ya hemen böyle olmak üzereyiz. Bizim durumumuz ne olacak? Bunlar insan aklını başına geçirecek. Ölüm bu ya. Bitti. Dünyası bitti. Öbürü efendim işte akraba ilişkisi veya bayi toplantısı gibi ne yapalım adamla işimiz vardı tanıştığımız vardı işte cenazeye gelmiş onun derdi bir an evvel gömseler de biz de yemeği geciktirdik veya toplantımız var veya işimiz var şu var bu var o yetişeceği yerin derdinde yani. Orada ya bu ne haldir deyip de düşünmeyebilir. Çoğusunu düşündürmez böyle. Arkadaş cenaze imamı olmuş Şey imamı diyorum, şoförü olmuş cenaze arabasında anlatıyormuş şimdi işe bak Adam tabuta kondu diyelim, cenazesi kılıldı veya mezara götürecek E ne oldu? Şoför efendi ne var? Çek çekmeceye Ne oldu? Orada yazlığı vardı bir de orayı görsün <gülüyor> e Şimdi kardeşim yahu Allah akıl fikir ihsan eylesin Abi. Bu adam ölmüş Bu adam artık aşağıyı görür, yukarı görmez bu şimdi ya iyidir ya kötüdür. Tamam mı? İyi sana kızar. Niye kızar? İda'u vadi'l cenaze tuhtamala'r rijal ala anaqim fe in kanat salihatan qalet "Kaddimuni kaddimuni" fe in kanat sivadalik qalet "Ya veylaha aynetadhhabu nabiya illa insan wa la yasma'u bu hadis-i şerif. Muhtarul hadistedir bu. Çok kıymetli bir kitaptır o. Küçük bir şeydir ama çok hadis toplamış. Fakat bu hadisin aslı nerede? Bukhari'dir. Bukhari'dedir. Cenaze tabuda konduğu zaman adamlar onun sırtlarına yüklendiği zaman eğer iyi ise, ne der? Çabuk götürün beni, çabuk götürün beni. Bu leş dünyada biraz daha tutmayın beni. Ben yerimi gördüm. Cennet bahçeleri beni bekliyor. Biraz tut bir dakika geciktirsen onun gömülmesini vesairesini o sana beddua diyor beddua da ediyor başka bir hadis-i şerifte furkan'da yazdık ve evvelce almanya sohbetlerimde var o hadis uzun bir hadis tercüme etmişim iki kasetti o kabirle alakalı o hadis şerifte de görürsünüz ne diyor mesela Allah size lanet etsin diyor Allah belanızı versin diyor ölü niye ben yerimi gördüm cennet beni bekliyor diyor. burada birkaç dakika daha bekletiyorsunuz diyor hani bir tanesi derse ki işte amcası gelecek, dayısı gelecek memleketten de beş saat bekleyelim yarına erteleyelim derse ölen de iyi bir adamsa onu teklif edene beddua diyor niye ki geciktiriyor onu cennetten diye ama adam kötüyse zaten vay be, bu cenazenin haline nereye götürüyorsunuz beni diyor onların bu sesini ve bu bağırışını her şey duyuyor bir tek insanlarla cinler duyamıyor Tabi insanlarla cinler duysa imtihan kalmaz. Bir de sokakta gezen canlı kalmaz. Şimdi tabutla cenaze arabasıyla geliyor, onun bağırtısını etraf duysa diyor, insan onun sesini duysa bayılır düşer diyor hadis-i şerifte. Bayılır düşer. Çünkü cenazenin sesi bu. Normal insanın sesi değil. Onun için bu meclislere geldim mi hiçbir karın olmasa tek haslet yeter. O da nedir? aklını başına getirir. Ölümü aklına getirir. Ahireti sana düşündürür. Çünkü her ayette, hadiste mutlaka Allah Teala ahireti ve neler yapacağız, ne sorulacağız bunları anlatıyor Kur'an sünnet. E bu derslerde bunlar konuşulduğu zaman kaçınılmaz olarak, mecburen mutlaka insanın aklı ahirete yönelmek zorundadır. Değilse zaten buraya niye gelmiş? Zaten o zaman sağır mıdır o? Ok, duymuyor mu? O zaman duvara konuştu bu meclislerin bu özelliği var. Yani ahireti düşündürme, kabri düşündürme, ya. Bak adamın haline var? Çekmeceyi de görsün. Şurada kışlığı vardı orayı da görsün. Burada hanı vardı orayı da görsün. Ne görecek? İstiyor mu senden? İyi adamsa diyor ki ya beni cennetten geciktiriyorsunuz Allah belanızı versin. Kötü adamsa kötü adamsa zaten Eee hey, hey, gidin bu yazlıkları, bu kışlıkları. Efendim işgal ettik, iskan ettik. Ne namaz kıldık, ne oruç tuttuk, ne zekatımızı verdik, ne bir alimi, veli, bir müslümanımı şafir ettik. Bu kadar evlerde başımıza bela oldu. Dünya malımızı da bize soracaklar şimdi. Adam daha beter gördükçe ne oluyor? Hayıflanıyor. Zekat vermeyen adama ne yapacaklar? Biriktirdiği altınları, gümüşleri ne yapacaklar? Evleri, malları, mülkleri ne yapacaklar? Ya oturduğun evde zekat yok yazlığın olsa yazlıkta da zekat yok çünkü 3 tane evin olsa otursan hepsinde zekat yok onu demek istemedim fıkı olarak konuşmuyorum ama malın mülkün olduğumu sorumluluklarım vardır ya bu sefer hepsini yılan halinde boğazına dolayacaklar ahiret böyle adama şimdiden sen onu şurayı da gör burayı da gör gezdiriyorsun o görür ölen görür ölen duyar ama ne yarar ya yara. sen desene ki efendim, onun için sünnette nedir ölen adamın defninde gömülmesinde aceleci davranmak sünnettendir sebep iyise o leş dünyadan kurtulur kötü ise yakınları gömenleri bir an evvel ondan kurtulur iki halde de çabuk gömülmekte ne var kurtuluş var fayda var Allah Teala bizi dünyadan kurtulanlardan eylesin. Amin. Öldüğümüz zaman bizi leş dünyadan kurtulanlardan eylesin. Amin. Hiç arkasına dönüp bakanlardan eylemesin. Dünyaya hasret çekenlerden eylemesin. Amin. Amin ya. Çabuk gideyim. Kaddimuni, kaddimuni. Üsküdar'da bir nene vardı. Efendi Hazretleri'nin ihvanlarından mesela. Biz ta çocukken o, o nene vefat ettiğinde mesela Meşhur olmuştu. Ölmeden evvel böyle diyerek öldü. Son sözlerinde "Kaddimuni kaddimuni" dedi öldü. Bir nene. Mesela bu o zaman anlatılıyordu. Çok önemli bir mesele tabii. Tam ölürken söylüyor bunu. Götürün beni diyor, çabuk götürün ben. Zaten dünyayla irtibatı kesilmiş ama bu bir amel ister, bir, bir güzel sicil ister, temiz bir geçmiş ister. E nerelerde yaşadın, nerelerde ömrünü geçirdin de beni çabuk götürün demek kolay mıdır? Evet. Ne yaparlar? İyilerin meclislerinde ne kazanılır? Efendim akıl başa gelir. Onlar seni kendi makamlarına yükseltirler. Niye? Sen ne kadar günahkar olsan da sen ne kadar bozuk adam olsan da iyilerin arasına girdiğin zaman da Allah Teala sana dostları gibi muamele eder. Çünkü hadis etine buyuruyor Humul baum La eşk abim Ayet-i hadis okunan mecliste oturanlar İlim ve zikir meclislerine katılanlar onlar benim dostlarım onlar benim has kullarım onlar benim meclis arkadaşlarım Allah buyuruyor bunu Allah bizim gibi haşa oturmaz kalkmaz ama eneceli ismen zekarani hadisi kutsi'de ben beni zikredenin meclis arkadaşıyım mekandan münezzeh olarak onunla otururum diyor ondan bahsedilen yerler onun meclisleridir o meclislere katılanlar onun cülesasıdır. Meclis arkadaşlarıdır. Onlarla oturan bedbaht olmaz. Yani mahrum çıkmaz. Ne kadar günahkar olsa da öbürlerinin hürmetine harman olur. Evem toptan pazar görülür. Toptan hesap görülür. Dostların arasında olduğuna göre dostlardan sayalım denilir inşallah. i̇nşallah. Tabii biz burada kendimizi hangi sınıftan göreceğiz? Başta ben olmak üzere. Ben dostlardanım. Sen de bozuk adamsın ama gel gel. Seni de kurtarırız hesabı. Sakın kimse de böyle bir fikir olmasın. Bu meclis, ilim meclisi, zikir meclisi, bu meclisin adamları, Allah'ın meclisi arkadaşları tamamdır. O doğrudur genel olarak. Ama bana soruldu mu ben? Ben burada sığıntıyım. Ben burada defilim. Ben dıştan katılmayım. Bütün millet af olacakken benim uğursuzluğum yüzünden bile laf olmayabilir. Ben öyle bozuk adamım. Ama bu cemaate bağışlanırım diye düşüneceğim. Düşünüyorum demiyorum ha. Düşüneceğim, düşünmeliyim. Düşünmeliyim. Düşünüyorum dediğim zaman da e tabii ki yani düşünüyorum inşallah düşünebilirim. Onu düşünmek biraz zevk meselesidir. Hal meselesidir. Yani o laflan konuşularak ifade edilemez ki. Ama ben bunu konuşarak anlatmak zorundayım tabii ki. Yaşadığım hali de konuşmadan nasıl anlatacağım? Yaşıyorum demiyorum. Bunu yaşamalıyım. Sen de böyle düşünmelisin, o da böyle düşünmeli. O zaman hepsi birbirine bağışlanır inşallah. Çünkü sayı var zaten. 40 kişinin içinde bir tane mutlaka kabul olan var. Bir defa sayı var. 100 kişide mutlaka bir tane af olan var. Bu kesin. E o cemaatta ne oluyor? af olanla birlikte oturduğu için af oluyor. <gülüyor> Günah af olan o anda mağfirete mazar olan bir adamla birlikte oturan af oldu. E bu mecliste af olanlar çıkmaz mı? Çıkar. Ve illa hadi diyelim ki sen ilim meclisine katıldın ama kafayı toplayamadın. O alimlerin anlattığı makamlara yani göz dikemedin, yükselemedin, himmet kullanamadın diyelim. Ne olursun? Ben Selim de minel gavâtirir ve velem yekûl şeyhün min zalike. Ben kötü düşüncelerden, işte vesveselerden, Allah'ın gayri dertlerden selamet bulamadım. Bu hoca efendi, sen anlatıyorsun şunu kazanır, bunu kazanır. Bende de böyle bir hal yok. Peki yine de o mecliste bulunmanda da fayda var mı? Var. Niye var? فَتَكْف۪يكَ السَّلَامَةُ مِنَ الْمَاصِي مَادِمْ Tebihazratim. Madem o mecliste alimlerin yanında salihlerle birlikte oturduğun sürece günah işleyemiyorsun ya o vakiti günahsız geçirmem bile sana yeter. Anladın? E şimdi buraya girdin çıkana kadar pek günah işleme imkanı yoktur. O zaman şu vakitte günah işlememem bile sana selamet olarak yeter. Anladınız? İnşallah. Demek ki kıymetini bilerek devam etmeye çalışacağız inşallah. Daha da bu hususta kimi vaatlerden böyle az az az az okuyacağız. Şimdi ne dedik? Bizim mükellefiyetlerimiz var. Vazifelerimiz var, mesuliyetlerimiz var. Bir sorumlu insanlarız biz, yaratız. Biz yaratılmışız biz yaka yele vermişiz. Biz başıboş değiliz. Bize soracaklar bize. Ne soracaklar bize? İmandan başlayıp salih amelden devam ederek vazifeler soracaklar. Bu vazifeler hakkında mesela Hasan-ı Basri Hazretleri, tabi Hazreti Ali Efendimizin ilimlerinden, ulu Resulullah'ın ilimlerinden sallallahu aleyhi ve sellem. Bu ilimlerden olmak üzere 54 farz tespit etmişler. Bu 54 farz bunu derslerde okuyacağız inşallah. Osmanlıcadan çeviri yaptık. Abdullah Salih Efendi Allah rahmet eylesin hizmet etmiş, bunları bir araya getirmiş Osmanlı zamanında. Biz de bunu tercüme ettik size. Bundan okunacak ama tabii Rabbimiz ne buyuruyor? 54 farzın üçüncüsü neymiş? Abdest almak. Abdest almak farzın için namaz Farz olduğu için, namazdan evvel abdest, şart olduğu için, ha namaz ha abdest. Onun için ondan da evveline ne? Taharet. Abdestten evveli de ne? Taharet. Çünkü idrar akıntısı kesilmeden aldığın abdest, abdest değil. Abdest aldıktan sonra bir damla akıntı çıksa dışarı abdestin gitti. Onun için namaz nerede kabul olunuyor başlıyor? Halada. Neden mekalada? Yani abdest bozduğun noktadan başlıyor. Üzerine sıçratmamandan, işte efendim taretini düzgün almandan, temizine rahat etmenden, elbisende idrar kalıntıları kalmamasından, değil mi? Bunlar böyle. Şimdi biz tabii bunun gerisine dönük bazı sohbetlerde aralarda geçmiştir ama hususi bir sohbet yapmış değiliz. Şimdi de o konuya o kadar çok üzerinde duracak halimiz yok. Ancak kitaplarımızda Bunları beyan ediyoruz. Okuyanlar istifade edecekler. Allah Teala ne buyuruyor stadimla? Ya ayu'llezina amanu. Ey iman etmiş kullar, bir daha kuntumiles sala. Namaza kalktığınız zaman ne demek? Namaza kalkmayı istediğiniz zaman. Yoksa namaza kalktığın demek tam tekbiri alacakken doğru gidip de Bu demek değil. Şimdi oturuyoruz ve namaz vakti yanaşıyor veya geçecek namaz kılmamız lazım istiyoruz namaz kılmak o zaman ne yapacaksınız yüzlerinizi yıkayın abdestin farzı kaç 4 <gülüyor> <He? gülüyor> <Dört>. evvela <gülüyor> eli değil yüzü yıkamak yani yüzü yıkamak derken biz elden başlıyoruz o nereden sünnetinden müstehabından geliyor tabii ki farzlarda yüzü yıkamak diyelim şimdi biz sade farzlarla yetinmeyeceğiz. Sünnetleri de yapacağız. Sahableri de yapacağız. Ama Allah Teala kısa konuşur. Çünkü teferruatını kime bırakır? Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şeriflerinde beyan etmesine bırakır. Kur'an-ı Kerim. Kısa ve öz. Yüzlerinizi yıkayın. Evet. Heşidi yüzünü yıkarken ne yapmayacaksın? Ne yapacaksın efendim? Şöyle iki elinden suyu aldığın zaman yüzünün burasından doğru bıraktığın zaman ondan sonra onu yayacaksın. Ama... Eben şap diye de atsan suyu böyle suratına mekruh Yavaş bırakacaksın. Ondan sonra yüzünün hududu neresi? Yani yüzünün tarifi hududu neresi? Yüzünü bileceksin bile baba. Şimdi bunlar hep mesele. Yüzünüzü yıkayın. Bir iğne kadar kuruya kalsa abdest olmaz. Ahirette ne yapacaksın? Kabirde ne yapacaksın? Kabir çok acayip meseledir bu taharet, temizlik, abdest meselesi kabirde patlak verecek. İstenzivu mine'l-bevli idrardan sakının fennehamme tecabil kabrim. Kabir azabının toptanı idrar sıçramasındandır. Efendim, donuna akıntı düşmesinden ve zahir efendim, efendim rihat etmediğinden ayakta işediğinden veyahut neyse. Bunlar kabire taalluk ediyor yüzünü yıkayacak neyse sen namaz kılıyorum diyorsun e ya peki hiç bir abdestin olmadıysa namazında olmadı demektir bu kadar namaz olmadı sen ne yapacaksın sana evet. soracaklar E şimdi sana ben vesvese yap da yüzünün derisini soy demiyorum ama bir yüzünün hududunu bil yüz nereden başlıyor ha, daha şu saçın bitiminden ha sen kel olsan da yeri belli Geri belli. Buradan başlıyor. Bir boylamasına var. Değil mi? Bir enlemesine var. Burunun içi yüze dahil değil. Ağzının içi yüze dahil değil. Değil mi? Kulakların içi kulakların yüze dahil değil. Ama şurası idar denir buna fıkıhta. Ne demek? Şurası sakal bittiği yer. Sakalın bittiği yerle kulak arası bura dahil mi? Dahil. dahil. Nasıl değil? <gülüyor> Bal gibi dahil. Peki sen ne yapıyorsun? Elini suya vuruyorsun, yüzünü yıkıyorsun. Burası da böyle kulağından ağrı es geçiyor. Şurada kuru kalırsa ne olacak? Sıkıntı. Ateş işi bu. Sakalı olan da su atıyoruz dördüncüye. Ne yapıyoruz böyle? Hilallamak. Arasında böyle. Tabi içini tam böyle dip, şart değil. Yüzünü yıkadığın zaman yüzeyini tamam. Yüzlerinizi yıkayın. Kaç kere diyelim? Birincisi farz. ikincisi sünnet. Üçüncüsü ikmali sünnet. Sünneti tamamlamak. O üç kere de bir bereketi ne var biliyor musun? Bazısı var ya üç kere de ancak kuru yeri kapatır. Bir denk getiriyor birinde. <gülüyor> Bazısı da üç dil otuz yıkaza yine kuru yer bırakır. İşte böyle iş. Ondan sonra ve indiye kum ellenzi yıkayın. Nereye kadar? Hilal merafikayı <gülüyor> dirseklere kadar. Buraya kadar yıkayın. Burayı da dahil etmek lazım biraz da pay bırakıp da hafif yukarıya doğru he? şöyle yukarı doğru çıksan günah var mı? yok sevabı var yukarı doğru şöyle çıksan sevabı var ayağını yıkarken ha böyle yukarı doğru çıksan yarıya kadar dizine çok sevabı var Ya biliyor musunuz onu? biliyor musunuz siz de şu şadırvanlarda bütün böyle soyunmayın dizleri yukarıdan <gülüyor> ama hep de kısıntı yapmayın yani. topuğa değdi değmedi bırakmayın yani. çünkü hadis-i şerifte Resulullah ne sordular sallallahu aleyhi ve sellem ya Resulallah sen bu kadar kalabalık insanlar içerisinde cinler de dahil olacak mahşere gelince karışacak birbirine ümmetini nasıl tanıyacaksın sorusuna verdiği cevabında ne buyurdu senin atların olsa o atların içerisinde de anlı efendim dizi dirseği neyse bir tarafları beyaz olan atlar olsa sana ait sen o kadar atın içerisinde o anlının saçı perçemi efendim beyaz olan atını tanır mısın tanımaz mısın tanırım dedi İşte ben de nereden tanıyacağım gurran muhaccelina min azaaril wudu Şu hadis rivayette ma'min hadimun ummeti ümmetimden bir fert yok ki illa arifun biyawmil kıyamet kıyamet günü mutlaka her bir ümmetimi tanıyacağım buyurdu. Dediler nasıl ya Resulullah bu kadar mahlukat çok ne vurdu ümmeti gurrun muhacceluna min azaaril wudu ümmetim abdest aldıkları için abdest izlerinden dolayı ne olacak? Yüzleri ak, elleri ve ayakları beyaz ve berrak, pırıl pırıl parlayacak. Ben de bu alametle onları ne yapacağım? Tanıyacağım. Ama abdesti olmayanın durumu ne? Abdestsiz ölenin demiyorum. Hayatı boyunca abdestsiz kalanın, abdest almayanın yani namaz kılmayanın durumu ne? Ona benim ümmetimden denir mi? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e sorsan benim ümetim der mi ona? çok zor Femen şâhe minkû men yutîyle hurretevû fel yutîlhâ içinizden kim diyor bu parlaklığını uzatmak istiyorsa daha parlatmak istiyorsa uzatsın diyor ne demek? şuraya kadar parlıyor mu? şöyle yıkadın mı bir payıyla? burada parlar topu akada yıkadın ileri götürdün biraz daha orada parlar Hani böyle benim parlaklık cılız kalmasında acaba bizim ümmetten mi değil mi diye beni bir şüpheye sokmasınlar istiyorsan sen iyi parlat. Tamam mı? Sen iyi parlat. Bu boyacı çırağına benzemez yani. Ayakkabıyı parlatmaya benzemez bu iş. Bu abdest işi bu. Bunu düzgün al. He? İyi parlatan iyi para almıyor mu? Boyacılarda. Bu iş böyle. Sen de kazanırsın ahirette. Seni görürler pırıl pırıl. Bu ne güzel abdest alın. Bu abdest işi alacak abdesti güzel alan ve dikkatli alan sünnete riayet üzere alana çok müjde var hadis-i şeriflerde hep mentevabba kim abdest alırsa diyor peşinden çok hadis var ben bu hususta 50-100 tane beki çıkar büyük namaz kitabımda dolu hadis çıkar ilmihalde çıkar hepsinde çıkar abdest risalesi var efendim burada abdest risalesi var bu abdest risalesinde de çıkar ama bunda faziletine dair çok hadis çıkmaz Bunda ne çıkar? İlmihali çıkar. Yani abdest nasıl alınır? Sünnetleri neler? Metruhları neler? Müsritleri neler? Gusül. Bir bahiste bunda nedir? Bir bölüm gusül. Bir bölümde nedir? Teyemmüm. Bunda onlar çıkar. Ama faziletler bunda yazmadım çünkü Fıkıh girdim işin içine Kafa karışmasın diye. Faziletleri o namaz kitabında vesaire hep çıkar. Ama orada ne diyor? men kim abdest alırsa diyor hemen peşinden mutlaka şöyle söylüyor fe ehsenel vudu'e abdestini güzel alırsa diyor bak abdest alırsa diyor hadislerin çoğunda abdest alırsa ile bırakmıyor fe ehsenel vudu'e abdestini güzel alırsa bazen hadislerde fe esbegal vudu'e çıkıyor yani abdestini tamamlarsa tam alırsa bütün bu müjdelerde mesela peşinden hamşu salavatin iftar adı allahu teala alel ibad Beş vakit namazı Allah kullana farz etmiş mesela. Men tevazza. Abdest alacak. Fazla bu abdesti güzel alacak. Ondan sonra vesselahu inde vakti Namazı vakti vaktine kılacak. Ve temaru ki anhu tam yapacak. Yani hakka Allah'ın yazır. Allah'ın o kulunu affetmesi Allah üzerine bir hak olur. Mutlaka affedecek. Fakat bütün bu müjdeler nereye baştan dayanıyor? Abdeste dayanıyor. Ve abdesi de mutlak söylemeyip de Güzel alırsa kaydı koyuluyor. O zaman en başta önem vereceğimiz şey namazdan önce abdest geliyor. Onun üçüncü farz 54 farzda da ne geldi? Abdest. İlk farz neydi? He? Zikir. Niye ilk farz zikir? E ilk farz zikir? Çünkü zikretmeyen Müslüman olabilir mi? Olamaz. Çünkü Müslüman olmak için ne okumak lazım? Kelime-i şehadet. Buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah Eşhedü enne Muhammed'e abdü İlk farz ne? Zikir. E iman kelimesi Bunu söyleyeceksin daha. İkinci Farz neydi? Setre avret. Elbise giymetsin Elbise giymeden avret yerlerin açık vaziyette abdest alınır mı? Cık. Besmele Çekeceksin. Dar her tarafın çırıl çıplak. Nasıl besmele Çekeceksin. Abdese başlarken Ne çekeceksin? Besmele. Çekiyor musunuz? Çoğu unutuyorsunuzdur. Besmele çekersen ne oluyor? Kusul cevabı alıyorsun. <gülüyor> Hadi Şerif de öyle buyurdu. evet ben tevalla ve zekr aleyh kim Allah'ın adını zikredip de abdest alır, bismillahirrahmanirrahim rahim diye başlarsa ne oldu? Bütün bedenini yıkamış gibi oldu. Yani kimin? mi Ama besmelesiz abdest aldı, sadece yıkadığı yerleri yıkamış oldu. Besmele çekseydi bütün vücudunu yıkamış gibi oldu. Ama cülüp olduğunuz zaman ben bir besmeleli apdast alayım diye deseniz sıyıramazsınız. O cülüp olan ne yapacak? O boy apdastı alacak. Bu o demek değil. Bu fazilet bakımından. Guslün sevabını kazanır. Yoksa gusül yapmış olmaz. O ayrı bir şey. Ondan sonra efendim elleri dirseklere kadar illaki burada hudut var Aman burayı geçmesin diye bir şey yok. Ya ne var? Parlaklığını uzatmak isteyen uzatsın. Yani paylı vaziyette biraz üstünü de yıkasın. Başlarınızı ne yapın? Meselin. Nasıl mesediliyor? Kaçta kaçı? Dörtte biri. Başın tümünün dörtte birini meshetmek bize göre nedir? Hanefi mezhebinde? Farz her mezhepte başınmesi farz da orada miktar meselesidir Hanefi'de en azından ne olacak? dörtte bir olacak ha bu dörtte bir şöyle yapsan da dörtte biri alır değil mi? yeni suyla yeni su çekeceksin böyle başına bir sürdüğümü dörtte bir eder ama müstehabı nedir bunun diyelim? kaplama mes kaplama mes nasıl olur? işte kaplama mesi kitaptan Abdest zaten onun fazileti çok kaplamamız. O böyle suya alıyorsun o be acayip bir şey. Üç parmak böyle birleşiyor bunlar değmiyor. Bunlar hepsi yıkanıyor da bu ikisi değmiyor. Deyen ne olur müstahmers olur. Kullanılmayacak. Bu ikisi değmeden bunu böyle götürdüğün zaman da içiyle de böyle getirdiğin zaman da iki parmak kaldı niye? Önce bunu sokuyorsun bu kullanıldı ama mesetmek için değil bu kulağı açmak için. Bunu böyle yapıyorsun. O sıra bunu yapıyorsun. Ondan sonra bunu burasıyla bunu geçiriyorsun. Ondan sonra sırtları da kaldı. Bunda bu. Yani beş parmağın ayrı işi var burada. Bu kaplama mes. Bununla beraber boyunda ne olmuş oluyor? Zaten başın mesinden sonra sıran nereye geldi? Boyuna. Kaplama mes yaptığın zaman da o da onun içine tahil olmuş oldu. Kaplama mes yapsanız sünnet, müstahap çok güzel bir şey ama tabii öyle beş parmağınızla birden sürdünüz bu kafaya o iki parmağı kullandığınız için baştan sonradan onu kulağa boyuna sürdüğünde müstahamel suyu sürmüş olursun müstahamel suylan olmaz onun için o iki parmağı kalkık tutmak yeri geldiğinde onu kullanma meselesi de çok önemli bu müstehapleri güzel bellemeli aslında kulağa hangi parmak sokulacak bu fakat evvela hangiler sokuluyor şu en küçükleri ama bu müstahamel oldu ilk üçle beraber. O müstahamelliği mesuçun değil. Bu ne? Sonra Me mesuçun Bunlar sokulacak. Bu küçükler için Evvela açmak için. Ondan sonra bu. Bak şimdi bunu incelemişler etmişler. Biz bunu talebelimiz çocukluğumuzdan tabii fıkıh kitaplarında geçiyor. Duymuşuz, öğrenmişiz de hikmetini bilmiyoruz. Zaten hikmetinden de sual etmiyoruz. Biz ne buluyorsak doğrudur diyoruz. Yapmaya çalışıyoruz anlatıyoruz ama şimdi mesela diyorlar ki işte kulağın işte beyne giden şunların çalışması bunların uyarılması falan bu lazımmış evvela. Bunu evvela sokmadan o uyarı gitmiyormuş. Şimdi bunu yeni buldular. Bir profesör bunu geçen de açıklıyor falan. Geçtikçe çıkar çalkaladıkça çıkar. En iyisi Allah Resulü bilir efendim ulema fukaha bilir. Onlar ne yazdılarsa onu öğrenip yapmak lazım. Yoksa o oh, bu dinimizin İslam'daki faydaları, bir abdestteki faydaları, şu boyunu mesetmekteki faydaları, serin suyun buraya burmasındaki o beyne giden damarlara faydaları şu şu hangisini anlatacak? O başı mesetmekteki faydaları başını nasıl tutmak lazım? Serin tutmak lazım demiş, değil mi? O baş mesetmekteki faydaları vesaire vesaire bunlar çok. Bunlar bize anlatmakla baş edemeyin <Gülüyor> Arjulekum, ayaklarınızı da yıkayın. Nereye kadar? İlel kabein, topuklara kadar. Topuklara kadar yukarıda çıksan olur. Topuğa kadar yıkamasan olma. İne başı kadar kuru yer kalsa apteşir olmaz. Topuğa kadar farz. Çokları ayaklarını yıkarken tam topuklara kadar yıkamıyor, topuklara çıkartmıyor. Ondan sonra yüzünü kaç kere yıkıyor? Üç, kolları üç, ayağa geldi mi kaç kere yıkıyor? Sayısı belli değil. Neden? Suyun altına bir koyuyor. Ondan sonra birkaç böyle elini getiriyor, götürüyor. Bir mi oldu, 2 mi oldu, üç mü oldu? <gülüyor> Sayı yok. Halbuki bu ne yapması lazım? Bir su vurduktan sonra her tarafına değdirip musluvarda kapatacaksın. Ondan sonra bir daha açacaksın. Musluğu hep suyu dek, kapat. Bir daha sıvazlayacaksın topuğuna kadar. Ondan sonra bir daha açtığın zaman da bir daha yıkadığın zaman da Oldu üç Sen musluğu üç kapatmadan bir sokuyorsun altına Elini de bir böyle böyle yapıyorsun Ne bir buçuğu belli ne iki buçuğu belli Böyle şey olmaz Abdest ciddiyet ister Üç kere yıkayacaksın Yani Sen efendim Adam nasıl iş ya Ben iki rekat namaz kılana kadar adam abdese giriyor Abdesi alıyor, geliyor benim yanıma benden evvel bitiriyor sünneti. Dört rekatı benden evvel bitiriyor. Bu ne zaman abdest aldı ya? Ben adam dört rekat kılana kadar ancak abdest alabiliyorum ya. Ama demek ki yalap şalap, değdi değmedi meseleleri üç mü oldu, iki mi oldu, bir mi oldu? Ama tabii ki sabah namazının güneş doğmasına yaklaştığı saatte geç kalkan, geç kalanın ...durumunda ne var? Bir kereyle yetinmek var. Çünkü neden? Güneşe kaç dakika kaldı? Beş dakika kaldı, yedi dakika kaldı. E bu durumda ben sünneti yetiştirirsem zor. Hadi sünneti bile bıraktık şimdi. Farzı ne yapmam lazım? Çünkü vakit daralmış, güneş doğmadan selamı vermem lazım. Çünkü bu ikindi namazına benzemiyor. İkindi güneş batmadan tekbiri kavuştursan namaz içeride kaldı. Kazaya kalmadı. Ama sabah öyle değil sabah selam vermeden güneş doğsa namaz dışarıda kaldı hepsi gitti kazaya e onun için bu noktada ne yapmak lazım birer kere yıkamak ama bir kere yıkamak derken kuru yer bırakmak yok yine yani namaz geçiyor diye yüzünün yarısını yıkamak olur mu <gülüyor> öyle olur mu bir kere dedim mi ne demek bir kere tam demek öyle olursa da üç kere yıkama zorlanılmaz çünkü güneş doğar ama onun dışında abdest mutlaka böyle alınacak. Ayaklarınızı da yıkayın. Nereye kadar? Topuklara kadar. Resulullah gördü ki, sallallahu aleyhi ve sellem. Adamın bir ayaklarını yıkıyor, topuklarını bırakıyor. Ne buyurdu ona? وَاَيْ لُلِّ الْاَعْقَابِ مِنَ النَّارِ Vay! O ökçeler cehennem ateşinde ne çekecek? Niye? O topuklar kuru kaldı diye. O yanacak o topuklar. Ateş değ su değmeyen abdest suyu değmeyen yere cehennem ateşi değecekler elleri yıkarken parmakları ayak parmakları el parmakları araları ne olacak? hilallanacak aralara böyle ama ayak parmakları hilallanırken hangi el kullanılacak? sol el nereden doğru hilallanacak? alttan doğru sol elin küçük parmağı bu ayaktır diyelim böyle bu alttan geldi. Müstehabı bu. İmam-ı Azam Efendimiz parmaklarını hilallıyordu da neyi görmemiş sahabeden gelen eserlerde neyi rastlamamış? Bu parmak alttan mı sokulacak da böyle mi sokulacak? Ama hilallamayı yapıyor. Fakat böyle sünnetine bulun diye bunu görmediğinden sonra görünce ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin tatbikatı böyleydi. Bunu gördükten sonra 20 sene öbür abdestle kıldıkların namazı da iade etti halbuki iade gerekir mi? gerekmez abdesti var mıydı? vardı hem de sünnet üzere abdesti vardı bir müstehabı ne yaptı abdestleri böyle aldı hilallamayı böyle yaptı da ondan sonra 20 senelik namazı mektubatın kenarında imam rabbi kitaplarında diğer kitaplarda geçiyor bu bu rivayet yani 20 senelik namaz bir müstehabının terkinden bizim durumumuz ciddiyetsizliğimiz, la baliliğimiz, şu abdest namaz işlerine, la kayıtlığımızı tasavvur edemezsin ya. Onun için bizim abdestler niye rızkımızı art bereketlendirmiyor, bizim abdestler niye ömrümüzü uzatmıyor? Halbuki hadisiyete ne buyuruyor? Abdese devam et rızkın geniş olacak. Hadis-i şeriflerden çıkıyor ki kim abdestini doğru ve güzel alırsa ömrü uzun olacak. Ama gözün adam taktık gidiyor. İşte abdestler düzgün alınsa Allah Teala sağlık sıhhat hayırlı uzun ömür verecek. Bunlar hep kitaplarda beyan ediliyor. efendi şimdi bu hilallamayı adam hilallamayı kökünden yapmıyor zaten. Parmak arası kuru kalsa haberi yok. Nerede kaldı ki? Alttan mı üstten mi? Adam onu müstahap Ne müstehabın lafı mı olur ya? Ben abdest alıyorum da sen de bana müstahaptan bahsediyorsun. Millet hiç namaz kılmıyor be. Elini ayağını yıkamıyor. Ben yine yıkıyorum. Sen bana ne inceliyorsun? Öyle olur mu ya? Resulullah ne buyurdu? Sallallahu aleyhi ve sellem. Cehennem ateşi sizin parmaklarınızın arasını hilallamadan önce, oralara girmeden önce siz parmaklarınızın aralarını hilallayın. Kuru yer bırakmayın. Ehli sünnetin görüşü bu. Peki ehli beytin görüşü ne? Ehli beyt ehli sünnet midir? Ehli sünnettir. Ehli beyt kimdir? Hazreti Ali, Hazreti Fatıma, Hazreti Hasan, Hazreti Hüseyin, onun torunları Hazreti Hasan, Hazreti Hüseyin'den gelenler İmam Zeynel Abidin, İmam Muhammed El Bakır, İmam Cafer Sadık, İmam Musa Kâzım, İmam Musa Ali Rıba böyle gidiyor. Onların çocukları, onların torunları. Bunlar ehli beyt şimdi Mustafa İslamoğlu ne yazmış tefsire bu ayetin kenarına ehli beyt'e göre ayak yıkamak şart değil, ayağını mes olur diyor ehli beyt'e iftira oluyor bu çünkü Hazreti Ali ayak yıkamaz mıydı? Hazreti Hasan ayağına mes mi çekerdi? böyle bir şey olabilir miydi? bu kadar imam geldi geçti ehli beyt, ehli sünnet hepsi bir İmam cafer Sadık 12 imamda en büyük imamlardan kimin hocası? İmam-ı Azam'ın hocası. Kimin şeyhi? Beyazıt-ı şeyhi. İmam-ı Azam'ın da aynı zamanda şeyhi. Hiç ona diyebilir misiniz ki ayağını yıkamıyordu. Allah Ehli beytin Halbuki ayağını yıkamayan kimler? Şiiler. Ha sen desene ki Şiiler ayak yıkamaz. Öyle demiyor. Mealde kenarına ne yazmış? Ehli beyt'e göre ayağını mesetmek yeter. Ehli beyt'e iftiradır. Bir de diyor ki, Taberi'ye göre de böyle. Taberi kim? Taberi Ehl-i Sünnet. Peki Taberi Ehl-i Sünnet diyor ki, Taberi'ye göre de böyle. Öyle mi Taberi'ye göre? Değil. Taberi'ye göre ne biliyor musun? Taberi diyor ki, sırf yıkamak yetmez. Madem ki bu mesin yakınında zikrediliyor bu Ercün, yıkamakla kalmayıp bir de mes etmek lazım diyor. Şimdi bu yıkamakla kalmayıp bir de mes etmek lazımı nereye çevirmiş? Meshetsen yetere çevirmiş. Halbuki mesetsen yetmez diyor. Yıkamak ama yıkamak da yetmez meshetmek lazım. Bu ne demek? Bu şu demek. Şimdi bir havuz var temiz. Sen de elini, yüzünü, her tarafını yıkadın. Sonra sıra ayaklarını yıkamaya geldi. Sen de ayağını bu havuza soksan çıkarsan ayak yıkanmış olur mu? Olur. Olur kardeşim. Hatta başını meshetmeyi konuşuyorum şimdi. Kafan açık gidiyorsun. Yağmur yağıyor. Kafana değdi. Dağıldı dörtte birine. Başın mesi olur mu? Olur. Ama yine ne yapmak lazım? Ha. Şimdi ama yapmasan da olur. O miktar dörtte biri ısladı mı? Ayağını soksan çıkarsan ne olursun? Gasil olursun. Yani yıkayan. İmam-ı de diyor ki tamam diyor bunu böyle ayağını sokup çıkarmakla ayağının her yerine su değdiği için Yıkamış olursun ama. Madem ki bu ayette Mesih'in yanına geldi bu. O zaman diyor bir de masih ol. Ne demek masih ol? Suya sokup çıkardıktan sonra bir de elinle ne yap? Hani biz ayağımızı yıkarken elimizi değdiriyoruz değil mi? Yoksa değdirmiyor musunuz? Ne yapıyorsunuz? Ne yaptığınızı bilmiyorum ki. Belki de böyle suyun altına koyuyorsunuz. Böyle çeviriyorsunuz. Çıkarıyor musunuz? Ne yapıyorsunuz? Mutlaka ne yapmak lazım? Ellen sıvazlamak, topuğa kadar o suyu çekmek... Böyle aşağı sürmek lazım. O, öyle olmaz ki. Ama sen havuza soğukup çıkardığın zaman bu yıkanmış olur. Abdestte de ayak yıkanmış olur. Ama Taberi orada ne demiş? Bununla kalmamalı. Bir de ne yapmalı? Bir sıvazlamalı yani çıkardıktan sonra havuzdan sıvazlamalı demiş. Bu da ne diyor? Taberi de dedi ki diyor. Mesetsen yeter. Halbuki Taberi ne diyor? Yıkasan da yetmez. Ovalaman lazım gâsil ve masih olması lazım, diyor mesela. Şimdi hoca efendiler bunları yutmuyor tabii, değil mi? Size yutturabiliyorlar. Siz bakıyorsunuz Mustafa İslamoğlu marka, şöyle hoca, böyle hoca, şimdi millet ihtilafa girdi. Cübbeli mi doğru söylüyor, bu mu doğru söylüyor? Allah ve Rasûlü doğru söylüyor. Şimdi kadınlar çarşavlı mantol, ben mi E bu cübbeli de niye böyle yazıyor, bunun hakkında yazıyor? Ne olacak? Ecibbel'in her yaptığı doğru mu? Her yaptığı doğru değil. Her yazdığı doğru. Her konuştuğu doğru. Ama her yaptığı doğru değil. Her yaptığım doğru olsa peygamber miyim ben? Günahsız mıyım ben? E günaha doğru denir mi? E madem günahkarım, her yaptığım doğru değil. Her yaptığı doğru olan bir adam göstereyim sana Muhammed Mustafa. Oh. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ha ne demiş? Şair Men delledi ma Mellehül husna fekat Muhammedul hadillezih aleyhi cibril hebat Efendimiz okurdu bunu şimdi evliya ulema aralarında konuşuyor kim hiç kötülük yapmamış öbürü soruyor kim bütün iyilikleri yapmış e kimse cevap veremeyecek Cebrail Aleyhisselam cevabı veriyor hidayetçi bir Muhammed ki sallallahu aleyhi ve sellem ona cibril inip geliyor ha Cebrail gelirse yanlış yapma payın Kalmıyor, bir yanlışlık bu bulsa bile Cibril geliyor onu, düzeltiyor. Kur'an-ı Kerim'de buna şahit oluyoruz. Bedir'deki esirlerin fidye alınıp salınmasında, Hz. Cibril'in gelip işi düzeltmesi gibi. Şimdi, benim her yaptığım tabii ki doğru ama şimdi konuşuyoruz burada. Sen efendim 1400 senedir bu kadar ulema evliya, bir tanesi ayağına böyle meselesen olur çıplak ayağı, çıplak ayağı meselesen olur dememiş. Sen bunu nasıl ehli beklemiş dersin? Taberi eli sünnet adam, taberi bunu dememişsen. Nasıl taberi dedi dersin? E bunu bilen hocalar, anlayan hocalar var. Hüseyin Ame Hoca var İzmir'de mesela. Güzel alim adam. E bunu çözmüş. E bu meseleyi anlamış adam şimdi. E demeyecek mi bunu size? E diyecek. Ne var şimdi? Mustafa İslamoğlu yecüc ve mecucuda inkar ediyor. Nereden yazmışım bunu bak? Sayfalarca yazmışım bütün delilleriyle beraber kaynakları altlarında efendim okuyun bakalım. Şimdi burada Yeğüc mevcut diye Kur'an'da söylüyor. Set olduğunu söylüyor. Settin arkasında kaldıklarını Kur'an söylüyor. Settin kıyamete yakına kadar açılmayacağını Kur'an hep sözü hepsini ayeti burada hepsini. Bu kadar ayetleri üstüne yazmışım. İstediğim meale bak. Kim yaparsa yapsın bu ayete yanlış mana veremez. Sette. Set kıyamete yakın açılacak. Hepsi böyle yazılmış ayetlerle. Fakat bu adam bir yorum almış. Kimden almış onu? Musa Carullahtan. Musa Carullahtan kim? Hemen açıyoruz İslam'ı açıklıyor. Hepsini yazmışım burada. Kaynakları var. Sayfa şu. Musa Carullahtan öyle bir felsefeci adam ki diyor ki dinlerde hak batıl diye dinlerde ayrım yapılamaz bütün dinler haktır diyor ve bu Musa carullah Allah'ın azabı sonsuz değildir diyor Allah'ın merhametine yakışır mı sonsuz azap etmek Allah'ın azabı bitecek diyor vesaire böyle bir sapık bunu Diyanetin Yayın, Vakfı'nın yayınladığı İstam ansiklopedisinde Musa carullah'ı açın bulursunuz ben sayfasını verdim böyle bir Musa carullah'ın görüşünü alıyor getirmiş tefsire Kur'an'ın kenarına Not düşüyor. Diyor ki Yecüc mevcut teröristlerdir. Dünyanın neresinde terör yapanlar Yecüc Mecüc'dür. Belli bir yerleri de yok. Belli bir zamanları da yok diyor. Kur'an setli söylüyor. Zülkar Nengeldi set yaptı diyor. İki dağın arasını tarif ediyor. Bunlar arkada kaldı diyor. Kıyamete yakın açılacak diyor. Bu da diyor ki bütün teröristler Yecüc Mecüc. Ben de bu görüşteyim diyor. Bu ne demektir? Kur'an'ın dediği manada Yecüc Mecüc yok demektir. Set yoksa, arkası yoksa, ardında bu ümmet yoksa, kıyamete yakın bu set patlayıp da buradan çıkmayacaksalar, bu Kur'an'ın birçok ayetini inkar etmiş oluyor. Burada da bu yazı var. Şimdi biz size bunları anlatmakla mükellefiz. Biz buna mecburuz. Kimsenin şahsına hakaret etmiyoruz. Herkesin görüşü kendinin olsun. Ama siz zehirlenmeyin. Ama siz itikadınızı yitirmeyin. Ama siz Allah'ın bir ayetini yanlış kabul etmeyin. Sonra çok çekersiniz kabirde mahşerde. Yoksa cübbeli mi daha doğru konuşuyor, şu mu daha doğru konuşuyor, size bu düşmedi. Ben burada yazımda delilleri koydum. Benim koyduğum delilleri araştırırsın, gider bakarsın, verdiğim mealde o ayet var mı? Git başka meale bak. Benim koyduğum ayetleri görürsün. Bir de onun yazdığı yazıyı italik yazdım, hiç noktasına değiştirmeden, onun lafını aynen naklediyorum. Gidip onun da kitabına baksan bunu bulursun. E ben sahtekarlık yapmış mıyım? Yok. Ben karıştırma yapmış mıyım? Yok. Adamın demediği lafı ona iftira atmış mıyım? Yok. O zaman bu delillere bakan zerre kadar aklı, imanı, insafı, vicdanı olan hakkı batıldan ayırmakla mükelleftir. Şu mı haklı, bu maaklı haklı? Çarşamba pazarı, seyyar satıcı dedikoduları bize gelmez. Biz ilim ehliyiz, film ehli değil. Biz sokak hareketçisi değiliz. Biz oturuyoruz, kaynaklarımızı açıyoruz, delillerimizi sö söylüyoruz ama meydanı boş buldular bugüne kadar yutturdular da tutturdular ama şimdi meydan dolu Sizin gibi de Müslümanlar varken bu hizmetler yürüyecek İnşallah, İnşallah maşallah diyorsunuz ama ondan sonra dağıtmıyorsunuz, yaymıyorsunuz ondan sonra da adam arıyor, ne yanlışı var E ben sana burada 5 saat oturdum gece uyumadım bu yazı hazırladım. Sana telefonda 5 dakikada nasıl anlatayım? Bir yazızdaki red diye 5 saat sürüyor. Bunun reddiyelerini yapmak aksam ömrümün 5 senesi gider. Herif o kadar kitaplarda yanlış yazmış. E şimdi ben sana bunu 5 dakikada nasıl anlatacağım telefonda? Hocam ben ne yanlışı var? Ya kardeşim al diyorum dergi yok. Ya sen bana bir anlatsana. Bu neye benziyor? İşte ayak üstü işler. Dedik ya çocuğunu emanet etmiş çarşıya giden babası hocaya müderrise de ben çarşıdan dönene kadar şuna bir şeyler söyle diye de ondan sonra da hoca da demiş kıbleye doğru işenmez aya doğru işenmez Allah'ın ayetidir güneşe doğru işenmez Allah'ın ayetidir rüzgara doğru işenmez Allah'ın ayetidir zaten iş, işe de suratına saçın sen ondan sonra şuraya işenmez buraya işenmez çocuk da tamam öğrendi babası da gelmiş almış giderken adamın idrarı gelmiş eskiden böyle yollarda her yerde tuvalet yok adam gidecek evine ondan sonra, o tarafa dönmüş baba orada güneş var işenmez bu tarafa dönmüş aya geldi işenmez, bu tarafa rüzgar var işenmez, bu tarafa dönmüş kıbleye doğru işenmez. Bu da yatmış aşağı vermiş yukarı <gülüyor> yer kalmadı yani. Dört cihetten adam idrarına mani çıktı. İşte sizin işiniz böyle. Siz bana kürsüye gelirken giderken telefonlarla ne yanlışı var? Bunlar böyle konuşulmaz. Bunlar bu dergide yazdığımız gibi. Dört beş saat otururuz, bir meseleyi irdeleriz, size de ehli sünnete göre bu görüşleri yazarız. Size ne kaldı? Okuması. Size ne kaldı? Duyurması. Size ne kaldı? Dağıtması. Size ne kaldı? Yayması. Bana ne derseniz Allah size soracak. Niye? E milleti bak çıplak ayağı mes ettirecekler. Şiiliği ehli beyte mal edecekler. Yecücü mecücü terörist diyecekler. Allah'ın ayetlerini tahrif edecekler. Bu milletin itikadının bozulmasına razı mısınız? E o zaman iş size düştü. Top bizden çıktı. Yahudi Hristiyan cennete girecek diyen hiç kimse cennete giremeyecek. Kesin ispat ettik. Bütün ayet maddesi dökümanlarıyla E şimdi bunlar bir çalışma ister. Bu bir gayret Ama e çalıştı çıktı meydana. Adam okumuyor. Adam dağıtmıyor. Ondan sonra milleti la ilahe illallah diyen kurtulur. Kurtulur. <gülüyor> <gülüyor> Muhammedur Resulullah demeyen. Muhammedur Rasulullah inanmayan. Muhammedur Resulullah'a uymayan getirdiği Kur'an'a uymayan ben Yahudi değilim, Hristiyan değilim ben Müslümanım demeyen kurtulamaz, kurtulur diyen de kurtulamaz kurtulur diyen de kafir olur kafir olur ya Ebu Suud Efendi'nin fetvalarında geçiyor ya, bu Şiiler kafirdir diyor, kafir demeyen de kafirdir diyor, şimdi bu Ebu Suud Efendi ben demedim Bak ben dedim mi? ben demedim ya Ebu Suud Efendi'nin fetvaları yayınlandı İsterseniz Ebu Suud Efendi kim? Koca Ebu Suud tefsirini yazan, kanuninin şeyhül İslamı Araplar halt etmiş. Öyle ilim sahibi ya. Yani. Bir Türk olarak yazdığı tefsiri Araplar anlamıyor yani. Allame-i Cihan yani. Koca Ebu Suud Efendi Hazretleri. Bu zatın fetvası bu şimdi. Bu işte buna benziyor. Yani bu noktada büyük tehlikeler var. E biz bunlara dikkat çekiyoruz size hazırlıklar yapıyoruz size arz ediyoruz size sunuyoruz ama gereken ilgiyi maalesef görmüyoruz ama biz yine de sizin ilgilenip bilgilenmemenizi de baz almıyoruz biz yine manevi görevliyiz görevimizi yapıyoruz Allah Allah. belki sizden de geçer sizden sonra da birileri gelir kim bilir neler gelir Allah onlarla da hidayeti yayar biz vazifemizi yapalım bizim konuştuklarımız inşallah kalacak bizim Kitaplarımız inşallah kalacak. Biz faniyiz, ölüp gideceğiz. Geçmiş büyüklerimiz ektiler. Şimdi biz yiyoruz. Onlar yazdılar. Şimdi biz okuyoruz. Biz de ekelim de bari gelenler yesin. Le gad gharasû hatta ekelna ve innena lenagrisu hatta yekulen nasu ba'dena. Değil mi efendim? Kavl-i Cedid'in üzerinde bu geçer. Zihni Efendi'nin beyitlerinde Onlar ektiler, biz yedik. Biz de ekelim, bizden sonrakiler yesin. Bizden sonra gelen nesillerimiz. Hatta şu anda yaşayan toplumdaki fertlerinde bir kişi kafir olmasın ya. E buna uğraşmak lazım. Ehli sünnetten dışarı çıkmasın. Bunun başka çaresi çözümü yok. Evet. Şimdi Âti Kerime uzun ve gündümcünü ben. Eğer cülüpseniz demek ayakları da yıkayın. Ayakları mesetmeyin. Ayağı mesetmek Şiilikte var. Ehli sünnette böyle bir şey Yok, ehli Beyt ehl Sünnettir. ehlibeyte Şiilik ispat etmeyin. ehl Beyt bizim imamlarımızdır. Evet, ayaklarınızı yıkayın, tabuklara kadar. <gülüyor> Eğil gönüm ben eğer cünüpseniz, tertemiz olun. Yani boy abdesti alın, baştan aşağı yıkanın, iğnenin ucu kadar kuru yer, bırakmayın. Ayağınıza sakız yapışsa, boya yapışsa, bir şey olsa, suya mani olsa, guslünüz olmaz. Abdestin farz olduğu bölgeye rastlasa abdestiniz olmaz. Bunlara dikkat edin. Evet. Ve gün cümleler eğer çok hastaysanız yani mesela ne oldu efendim? E, bir yerin sargılı. E, Buraya su değdiremiyorsun. Sargı sarın. Ve alaseber yoldasınız, yolda su bulamadınız. Ev cahadin minkum Efendim büyük abdest bozdunuz. Biriniz sizden ayak yolundan geldi. Evlames tumun nisa yahut kadınlarla Efendim cima ettiniz. Yani cinsel münasebette ne gerekti? Gusül gerekti. Felem tecidü'maen. Siz sizde su bulamadınız. O zaman ne yapınız? Bu ayet devam ediyor. Feteemmemu saiden tayyiba. Temiz bir toprağı efendim kastediniz, Onunla teemmüm ediniz. Femsuhu bibucuyikum ve idikum minhu. Teemmümü nasıl yapınız? Kur'an ona da temas ediyor. Ellerinize ve yüzlerinize ne yapın? Toprağı sürünüz. Orada ne kadar farz? He? İki darp bir niyet, yani niyet ediyorsun teemmümde, niyet şart, ondan sonra toprağı böyle ya da toprak cinsinden olan Taşın üzerinde de toz olur, şu duvarda da toz olur, halın üzerinde de toz olur, tozla da olur Şu halın üzerindeki tozla da olur, elbisenin üzerindeki tozla da olur Ama en iyisi nedir? Kerpiç Tuğla gibi şeyler bulundurmak çünkü kerpiç ne cinsinden? Toprak cinsinden. Olursa hastanelerde falan tuğla taşımaları ondandır. O çok iyi olur. Ne yaparsın? Elini böyle vurursun. O sonra şöyle yaparsın. Ondan sonra yüzünü. Ondan sonra bir daha vurursun. Bir kere. Bir daha vurursun. Böyle yaparsın. Bunu buradan böyle çekersin. Bunu da buradan böyle çekersin. Teğmüm bu. E efendim şimdi sahabeden birisi ne yaptı? Kusul icap etti. Yolda da su bulamayınca yuvarlanıyor toprakta. Her tarafını. ''Ne yapıyorsun?'' dedi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ''Ee teyemmüm alıyorum.'' <gülüyor> dedi ''Nasıl teyemmüm alıyorsun?'' ''Ee <gülüyor> yarabbi boy abdesi gerekince boy abdesi her tarafıma zannetti ki her tarafıma su değdirmem, şey, toprak değdirmem lazım.'' Abdestle gusül farklı. Abdeste değdirdiğin yerlerle gusül olmaz, gusülde su varsa ne olacak? Bütün beden yıkanacak ama teyemmümde öyle değil. Teyemmümde abdestin teyemmümü ile gusülün teyemmümü arasında fark yok. yok. Hep o sahabenin yaptıkları ne oldu? Bizim meseleleri anlamamıza sebep oldu. Ayetlerin inmesine sebep oldu. Hadislerin vuruduna sebep oldu. Sebebi nüzül, sebebi vurud dediğimiz olaylar ortaya çıktı. Allah onlardan razı olsun. Derecelerini ailesi bizim tarafımızdan onların hayırla mükafatlandırsın. Bazı kere alimler ne yapıyorlardı? Tuvaletten çıktı, abdest yeri orada. Oraya gidene kadar abdestsiz ölürüm diye korkudan ne yapıyorlar? Ben efendide de görmüşüm bunu. Hemen çıkar çıkmaz halanın dış duvarıyla teyemmüm yapıyor oraya kadar gidiyor. Bunu da görmüşüm. Çünkü teyemmüm de ne yapar? O arada abdest alana kadar vakit geçerse, abdestsiz ölmemek için ölüm gelirse, abdestli ölmek nasip olur. İşte hadis-i şerif. Efendimizin hizmetçisi kim? Hazreti Enes. Ne buyurdu ona? Sallallahu aleyhi ve sellem. Enistata devamlı abdestli durabiliyorsan bunu yap gücün yetiyorsa abdestsiz hiç durmamaya bunu yap hiç abdestsiz durmamaya bak feynleme yetiğim ele kurlme utbu alavudu ölüm meleği geldiğinde adamı abdestli bulursa ona şehitlik makamı verilecek abdestli ölen şehittir. Ve efendi baba hazretleri ala edilir babamız yine hadis-i şerif yazmıştır. Kendi Kur'an kendi kenarında gördüm. Kitaplarda da var. Abdestsiz Uyumayın. Eğer cünüpse Çok yorgunsa Hanımıyla bir cinsi münasebette Bulundu. Sonunda da bir yorgunluk arıza oluyor. Gece kalkacak sabah namazına Veya teheccitte veya sabah namazına gusül yapacak ama Gücü takatı yok kalkıp Gusle demiyorsa Hadis-i şerif ne buyuruyor? Yine kalkıp Abdest alıp yatsın guslu geceye bırakabilir ama yine de abdestsiz yatmasın niye çünkü korkarım o gece ölür de Cebrail aleyhisselam cenazesine gelmez bu hadis-i şeriften anlaşılıyor ki abdestli ölenin cenazesinde Cebrail aleyhisselam namaz kılıyor bu da kesindir ve buradan şu da anlaşılıyor ki gusül alamasa bile sırf abdest alsa yine onu kurtarıyor yani gece kalkıp namaza gusül alacak sabah namazına ama birkaç saat uyku ve dinlenmek için, gusülsüz olsa bile ne yapacak? Bir abdest alıp yatabilir. O aldığı abdest ona Cebrail akşam gelmesine sağlar. Yeter. Evet Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Bir hadis-i şerifle daha bitireceğiz. Abdestten bahsettik. İnşallah abdestin hakkını vermek için abdest risalesini ne yapacaksınız? Didik didik. Okuyup amel edeceksin. El-Vudu' Şatrul iman, abdest nedir? İmanın yarısıdır. Diyor. İmanın diyor, namazın demiyor. İmanın, çünkü abdest olmadı, namaz olmaz. Namaz olmadı, iman sakata gider, böylece. Zincirleme, trafik kazası. Onun için, Resulullah ne buyurdu? Sallallahu aleyhi ve sellem. Kim abdest alır, abdestini de güzel alırsa. Bak ne dedim? Her hadiste ne gelir? Abdest almak yetmez abdestini güzel alır İstevce beri Allah'ın en büyük rızasını kendine hak alır vacip kılar vacip kılar Allah'ın en büyük rızası ona helal olur abdesti güzel aldığı zaman da şimdi ben buradaki 54 farzdan 3. farzdaki şeyi okudum size tabi bu söylediklerimin hepsini bu kitapta bulamazsınız ben bunu aralarda çeşni yapıyorum Velakin Yahya i̇bn Muaz el-Razi hazretlerinin şu sözü burada yazılmış onsuz da geçemiyor. İğsilû hücûhekum binâ a'yunikum söze bak. Yüzlerinizi gözlerinizden akan suyla yıkayın. Yani Allah korkusundan ağlayarak. Vâhsilû elsinetekum bidikli halikikum dillerinizi neyle yıkayın? Yaratıcınızın zikriyle yıkayın. Dil guslü. Devamlı zikir. Vaxilû gulûbekum bihaşyeti rabbikum. Kalplerinizi neyle yıkayın? Rabbinizin korkusuyla yıkayın. Allah korkusu kalbe girdi mi kalp guslü olur. Vaxilû zünûbekum bittevbeti ilâ bârikum. Adam zina etse zinadan sonra elli suyla yıkansa, yetmiş okyanusa dalsa çıksa, tevbe etmezse, Pistir, leştir. Günahlarınızı yıkayın. Neyle yıkayın? Yaratıcınıza tevbeyle yıkayın. ثُمَّغْسِلُوا اَعْضَاءَكُمْ bilma يَنْفَعُكُمْ Sonra da kalan uzuvlarınızı suyla yıkayın ki o abdest size yarasın, o gusül size fayda getirsin. Güzel mi söz? Sözlerin şahı, şahların sözü. Sözlerin efendisi, efendilerin sözü. He? Ey Yahya İbni Muazer Razi Hazretleri çok büyük, sözü de çok büyük. İnşallah Rabbim amele, cümlemizi muvaffak, eyleye. Kaçıncı farza geldik? Evet. Amin. Subhane Rabbena Ali'l-Alel-Va ve Elhamdülillahi Rabbil alamin. Salatu ve selamu ala seyyidil mursalin Muhammedin ve ala alihi sahbihi ecma'in. In. Allahümme innen selüke el-Cenne ve ne'ûzu fike minen nâr. Ya Rabbi bizim derdimiz, dileğimiz, biz cennetini istiyoruz. Bize helal eyle ya Rabbi. Ya Rabbi bizim korkumuz, endişemiz, azabından, gazabından sana sığınıyoruz. Amin. Muhafaza eyle ya Rabbi. Amin. Bu cemaatlerin alacağı var. Allah için geldiler, gitmeden alacakları. Cennet onlara helal oluyor. Allahümme inna nes'elükel cenneh. Ma qarrabbe eyleyâ min kavlimu amel. Ne'udibike minennâr. Ma, minen nar. Ma min amel. Allahümme naciluke ve nabiukum sallallahu teala aleyhi ve sellem sallallahu teala aleyhi ve sellem ente'l hamle ve la illa billahi'l aliyyil azim ya erhamer rahimin ya erhamer rahimin ya erhamer rahimin mejcimizimiz mütemmen mübarek eyle af olmadan çıkmamak nasuib eyle dertlerimize derman kalka eyle maddi manevi hastalıklarımızı müşkilimizi halle hasane eyle ya Rabbi ya Rabbi. Yeniden başladı bu İsrail Yahudisi. Müslümanların başına musallat oluyor. Gazze'de Müslümanlar perişan oldular. Ne ev ne ocak, Hiçbir şey kalmadı. Yardım da sokturmuyor. Millet para topluyor. Götüremiyor. İlaç gelse erzak götüremiyor. Böyle bir zalim. Meğer ne çıktı? General tu general Yahudi haham çıktı. Askerlere giderken kitap dağıtmış. Ne diyor? Sakın Gazze'deki bir Müslüman araba Çoluk, çocuk, karı kuru demeyin. Acı mı yiyeceksiniz diyor. Acı mı yiyeceksiniz? Çünkü bunların değiştirilen kitabında ne yazıyor? Hamilenin bile karnını deşeceğin diyor. Bunlar böyle Allah'ın kitabını değiştirmiş melunler. Hahamlar da böyle dağıtmışlar. Ya Rabbi sen bunlara lanet eyle. Amin. Ya Rabbi sen bunlara gazap eyle. Amin. Ya Rabbi sen bunların güçlerini iptal eyle. Amin. Ya Rabbi bu Müslümanları da uyandır ya Rabbi. Amin. Yahudi'nin oyunlarına uy uymasınlar Ya Rabbi! Yahudi'ye karşı uyanık olsunlar Ya Rabbi! Amin. Yahudi Hristiyan'a dost olmasınlar Ya Rabbi! Amin. Yahudi Hristiyanlar cennete girecek diyen hocalara uymasınlar Ya Rabbi! Amin. Bu Müslümanları Ehl-i Sünnet dairesinde cemeyle ile Ya Rabbel Alemin! Sen Yahudi'nin ateşini söndür Ya Rabbi! Amin. Ya Rabbi belasını buldur Ya Rabbi! Amin. Ya Rabbi seni aciz bırakamazlar Ya Rabbi! Amin. Seni yenemezler Ya Rabbi! Amin. Sen Müslümanlara acı Ya Rabbi! Amin. Bebekler hürmetine, ya Rabbi, sabiler hürmetine, hayvanlar hürmetine Lütfunla muameleyle, ya Rabbel alemin Bârek cuma gecesinde, ya Rabbel alemin Ve ya hayran nasirin, sallallahu ala seyyidina Muhammedin alâliye sahibiye selle ve teslimen kethîrâ ve elhamdülillâ rabbil alemin Müslümanların derdiyle dertlenelim Allah hepimizin derdine derman halk eylesin Amin, Amin. Allahümme, Allahümme. Salli, ve Salli ve sellim Ve barik, barik. Alâ seyyidina Alâ seyyidina Ahmedin Nebiyil Ummi Ahmedin Habibil Alil Kadri Habibil Alil Kadri Alazimil Jahil alihi ve sahbi Taala alihi ve sahbi Amin Amin Subhan rabbil izzati amma yasifun ve selamun alel mursalin Muhammed Mustafa muz olsun Sallallahu aleyhi ve sellem hazır olsun Sallallahu aleyhi ve sellem cuma gecelerinde duysun duyuyor Salavat-ı şerifler buyurun. As-salatu vesselamu aleyke ya Rasûlallah. As-salatu vesselamu aleyke ya Habiballah. As-salatu vesselamu aleyke ya seyyide l-eveline ve l-âkhirîn. Sübhâne rabbike rabbil izzetihammâ yasifûn. Selamun aleyl mursaleine ve lehamdüke ya rabbel alemin. Filistin'de şehit olan, Gazze'de şehit olan bütün Müslümanların ervâhi için, siz cemaatlerimizin geçmişlerinden mü'minine mü'minatın ervâhi için, ve bütün bu cemaatlerimizden ehl-i imanın, şimdi sağ olsalar burada bulunacak olan cemaatlerimizden vahiy için el-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahirrabbilalemin. Er-Rahmanirrahim. Malik-i Yevmiddin.